Kardeşlerim, muazzez müminler, İslam'ın adalet adına, hakkaniyet adına, kardeşlik adına, merhamet adına yürüyüşünü durdurabilmek için 14 asırdır Ebu Cehillerin mücadelesi var. Fakat Ebu Bekirler her asırda her zamanda hak adına, hakikat adına, Allah adına, Kur'an'a hakim hatırına Ebu Bekirler, Ebu Cehillere rağmen yürüyüşlerine devam ettiler, devam edecekler. Allah Resulü Aleyhisselam'ın etrafında Ebu Bekirleri, Ömerleri, Osmanları radıyallahu anhum bedirde kuşattılar, hendekte kuşattılar. O kuşattılar. Fakat onlar ölen müminler lehzabe. "Kalu hada ma vaadana Allahu ve Resulu ve Allahu ve Dediler ki Hicaz yarımadasına ayak kalktı Yeryüzünde bir tane Allah diyen bırakmayacaklar. Kuşattılar sizi. Teslim olmadan başka çareniz yok dediler onlar Muhammed Aleyhisselatu ve selam'ın öğrencileri Allah bize söylemişti Muhammed Aleyhisselatu ve haber vermişti Allahu ekber diyenleri La ilahe illallah diyenleri Münafıklar, Yahudi kafirler Onları kuşatacaklar, şimdi onların imanı arttı, meydan yerinde durdular, Allahu Ekber dediler, kılıçların üzerine yürüdüler, tankların üzerine, uçaklara aşağıdan yukarıya meydan okuyup Allahu Ekber diyenler gibi yürüdüler. Durmadılar, teslim olmadılar Allahu Ekber diyenler 14 asırdır kafirlerin, zalimlerin önünde Baş eğmediler, eğmeyecekler Allah'ın inayetiyle İman davasıdır bu ''Anaları, hakkı, hakikati müdafaa etmek için bu milletin evlatlarını, erlerini, kızlarını, fatımalarını, Hazreti Kur'an'ı müdafaa etmek için doğurmuştur.'' Meydan yerine çıktılar. Allah'ını seven meydana koşsun dediler Hazreti Muhammed hatırına meydan yerine koşun dediler Kadınlar koştu, erkekler, çocuklar koştular Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabından, Ebu Bekir'den, Uhud'da Musab'lardan, Enes bin Nadırlar'dan bunu öğrenmişlerdi onun için yaşayacaklardı. Kur'an'a hakimi müdafaa etmeyen bir beden, o beden yüktür diyorlardı. Koştular, Allah adına koştular. Kardeşlerim, bu ümmeti dışarıdan çökertemeyeceklerini anlayanlar, Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencilerini durduramayanlar içeriye girdiler ilk ölümcül darbeyi Hz. Osman'ın şehadetiyle vurdular. İslam adına geldiler. Farklı şehirlerden çıktılar. Medine'ye geldiler. Sahabe sezmişti. İçeride bir ihtilal olacak. Bir darbe olacaktı. Dediler ki Hz. Osman'a Alalım seni Şam'a götürelim, 82 yaşındaydı, devlet başkanıydı, Medine'deydi, hadi dediler, seni Şam'a götürelim, sen burada direnemezsin, yapamam dedi. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı bırakamam, onun öğrencilerini, ashabını gelen eşkıyalara terk edemem dedi. Orada kaldı, 82 yaşındaydı, kuşattılar evini Tam 22 gün Medine'de darbe devam etti 22 gün kuşatıldı Hz. Osman'ın evi Rume kuyusunu vermişti Hz. Osman Medine'de susuzluk vardı o kuyuyu parasıyla satın alıp ümmete vakfetmişti. etmişti. 22 gün evinde kaldı Osman. Çatısına çıktı. Dedi ki: Efiküm Aliyun. Ali bin Ebi Talip aranızda mı? Yok dediler. Efiküm Saadun. Saat aranızda mı? Yok dediler. Peki Allah rızası için Ali'ye haber verecek yok mu? Şu kadar zamandır buradayım. Evimi kuşattılar. Medine'de darbe var. ''O kuyuyu almıştım, Allah yolunda vakfetmiştim.'' ama evimde günlerdir susuzum Osman'a su getirecek yok mu ey Müslümanlar dedi Hz. Ali'ye haber ulaşınca Hasan'ı gönderdi oğlu Hüseyin'i, Kamber'i gönderdi Mevlasını dedi ki Hz. Osman'ın kapısında bekleyeceksiniz, kılıçlarınızı çekeceksiniz, orada duracaksınız, siz şehit olmadan Osman'ın evine giremeyecekler dedi kendi meydan yerine çıktı fakat darbeciler, Hz. Ali'nin Osman radıyallahu an efendimize ulaşmasını engel oldular. Medine'de Ayşe anamızı ağlıyordu Ümmetin kadınları talhalar, zübeyliler ağlıyorlardı Medine'de darbe vardı İslam adına Yahudi i̇bn Sebe Müslümanları yola sürmüş Medine'ye sürmüş Peygamberin halifesi Osman'ın radıyallahu anh evini kuşattılar Peygamberin damadının başını istiyorlardı Osman radıyallahu anh Medine'de Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın mescidi dardı asabı içine almıyordu Satın almıştı arsaları Peygamberin mescidini genişletmişti Evin damında yalvarıyordu Osman Müsaade edin bana helalleşeyim Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın mescidinde Son bir daha namaz kılayım diyordu Fakat eşkıya İbn-i Sebe'nin çocukları müsaade etmiyorlardı Ağlıyordu o gün Medine. Ayşe anamız ağlıyordu. Ali bin Ebi Talip ağlıyordu. Darbe vardı Peygamberin şehrinde. Ümmetin çocuklarını Yahudi i̇bn Sebe, İslam'la aldatmıştı. Şimdi aldatan Yahudi gibi, şimdi kürsülerde ağlayan i̇bn Sebe gibi aldatmıştı. Medine'ye sürmüştü onları. Hz. Osman radıyallahu anefendimiz. efendimiz. Hz Hasan kapıda bekliyor Hüseyin kapıda bekliyor Oradan içeriye giremeyeceklerini anlayınca Evin arkasından damından evin içine girdiler İlk gelen Ebu Bekir'in oğlu Muhammed Onu da aldatmışlar Hazreti Osman'ın yakasına yapıştı Sakallarını tuttu Hz. Osman'ın 82 yaşındaydı ''Muhammed'' dedi ''Evladım Muhammed'' bu Yahudi i̇bn Sebe ümmetin çocuklarını ne hale getirdi? Sen Ebu Bekir'in oğlu değil misin Muhammed? Sen mağarada Hazreti Muhammed aleyhisselamı bekleyen Ebu Bekir'in oğlu Muhammed değil misin? Nasıl Yahudi'nin sözüne kalarsın evladım Muhammed? Nasıl Osman'ın sakallarına yapışırsın? Baban Ebu Bekir seni bu halde görseydi Muhammed? Bunun azabını Allah Allah silverisi Muhammed. Muhammed geri dönmek ister Fakat arkadan evin içine girmişlerdir Kılıcı çektiler Orada bir naile var Hz. Osman'ın neşin aile, Direnen naile Tıpkı Bayvurt'ta Traktörün kasasına binip Bayvurt'un meydanlarına koşup İmam Hatipleri Amerikalı eşkıyaya i̇bn Sebe'ye Çin etmeyeceğiz diyen 80 yaşındaki kadın gibi onlar Osman'ı koruyorlardı Hazreti Osman'ı Çiğneyemezsiniz Onları açtılar Vurdular Osman'ı şehit ettiler O gece Allah Resulü Aleyhisselam rüyasında görmüştü Osman Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Osman dedi Sana su vermiyorlar Osman Ekmek vermiyorlar Osman Müsaade etmiyorlar Peygamber mescidine çıkamıyorsun Osman Aftiri ama sana müjdeler olsun. Yarın şahadet gelecek. Yarın ikindi vakti bizimle, Ebubekirle Bekirle, Ömerle cennette iftar edeceksin Osman. Şehit ettiler Osman'ı. Kur'an okuyordu. Fesek fi kehumullah. Bu ayetin üzerine, bu ayetin üzerine Osman'ın kanı sıçadı. Yani diyordu ki ayet. Onlara karşı sana Allah yeter Osman diyordu Ahiret var Osman Hesabı var bunun Osman diyordu Kur'an Feseyek fi humullah Kardeşlerim Hazreti Osman'ı evinde şehit ettiler Şimdi Müslümanlar Ebu Bekirler kuşattılar memleketimizi. Eşkıya İbnü Seben'in adamları kuşattı. Osmanlıları korumaya Ebu Bekir'in çocukları, Ali'nin çocukları, Hasanlar, Hüseyinler, İmam Hatibi, Kur'an'ı Osmanlıları korumaya hazır mıdır Allah'ın inayetiyle? Sonuna kadar, meydanlar, meydanlar sizin olacak, seccadeler karargahınız olacak, Kur'an'a iltica edeceksiniz, secdelere iltica edeceksiniz, ama bu topraklarda, Fatih'in yurdunda, İbn-i Sebe'nin askeri kıyafeti giyen haydutlarına, Osmanları, İmam Hatipleri çiğnetmeyeceksiniz, orada, Allah'ın hükmü neyse, neyse o takdir edecek. Ey Ebu Bekir'in çocuğu, babasının adını Muhammed koyduğu adam, asker kıyafeti giyip de ümmetin üzerine kurşun yağdıran katil ya da yeni planların içinde olanlar, bak Amerika'daki i̇bn Sebe sana diyor ki Allah diyenlere Allahu Ekber diyenlere, onların üzerine yürü, onlara kurşun sık. Fakat 14 asır öncesinden, Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam, ve ibadallâhî ihvânâ. Ey Allah'ın kulları, Allahu Ekber diyenler, Hz. Muhammed'e iman edenler, Amerikalı'yı, i̇bn Sebe'yi, haydutları değil, Hazreti Muhammed'i dinleyin sallallahu aleyhi ve sellem'i. Ebu Bekir'in çocuğu Osman'ın katili olamaz Osmanlara kurşun sıkamaz Allahu Ekber diyenlerin üzerine tankı süremez İmam Hatibi İmam Hatipliği Bu milleti Bu milletin evladını çiğneyemez Ezemez yapamaz bunları Ama Onların bir planı varsa Allah'ın da bir planı var Kardeşlerim Hiçbir alim tarih boyu bir kuruma adam yerleştirme mücadelesi içinde olmamıştır. Alimlerimiz sahabeden bugüne kadar adam yetiştirdiler. Ama istihbarat örgütleri gibi, terör örgütleri gibi devletin belli kurumlarına adam yerleştirme kavgası içinde olmadılar. Yapmadılar bunu. Alimin vazifesi bu olamaz. Devletin bir tane başı olur. Sorumluluk onda olur. İnsanlar ona itaat ederler. Eğer birisi alim diye meydan yerine çıkıyor, adam yetiştirmeden ziyade adam yerleştiriyorsa... Onları sinsice bir yerlere sokuyorsa Bilin ki o alim değildir O i̇bn Sebe'dir O ümmetin O bu milletin düşmanıdır o adam Onu yapmıştır Tarih boyu Hiçbir alimin yapmadığını yaptılar Kardeşi kardeşe düşman yaptılar. Ebu Bekir'in oğullarına, adı Muhammed olanlara, karşı da Allahu Ekber diye Muhammedlere tankları sürdürdü bu katil. Kurşun yağdırdı bu katil. Başaracağını zannetti. İncirlikten, Amerika'dan planları hazırladı. Ama bilmiyordu ki, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ mekarallah. Bir de ol deyince olduran, yer ve göklerin sahibi, Allah Hazza ve Celle'nin bir planı var Onu hesap edemedi 80 yaşında traktörün kasasına binip Bayburt'un meydanına koşan anayı hesap edemedi Çarşafıyla kamyona binip erkekleri kasasına alıp Meydan yerine boğaza giden o anayı hesap edemedi Kadınlar vardı, yere düştüler. Sarıklı talebeler koştular. Yere düşen o kadının ayağını sardılar, cübbelerini çıkardılar, sardılar aldılar götürdüler. Kadınları hesap edemedi, çocukları hesap edemedi, tankların altına yatanları. Allahu Ekber diye göğsünü namlulara Musab gibi, Enes gibi siper edenleri hesap edemedi. Çiğnetmeyeceğiz dediler Çiğneyemeyecekler Allah'ın minayetiyle. Fatih'in yurdunu Abdülhamit'in yurdunu Çiğnetmedik Çiğnetmeyeceğiz bu katillere Allah'a Bir can borcumuz vardır Meydan yerine çıkma Vakti geldiyse Allah rızası için Allah adına peygamber Adına meydan yerine Koşun dendiği zaman Analar, çocuklar, yaşlılar, ihtiyarlar 80'inde 90'ında onların tek silahları Kur'an-ı Kerimleri, duaları, seccadeleriydi. Ey Bedire melekleri indiren Allah'ım dediler. Hazreti Muhammed'in ümmetine imdad ile bizi bu katillere çiğnetme ya Rabbi dediler. Gece 12'de Esed'in askerleri Şam meydanında kutlama yapıyordu. 15 Temmuz'da Mısır'da Sisi'nin askerleri kutlama yapıyor. İran'da devrim muhafızları kutlama yapıyor. Türkiye düştü diye seviniyorlardı. Ama seccadelerinin üzerinde mazlumlar vardı. Ya Rabbi, Gazze'yi kuşattılar. Mısır'ı düşürdüler. Mürsiler izinden de ümmetin son umudu Türkiye'yi düşürme Allah'ım diyorlardı. Onların planları Rabbimin de planı vardı. Ve mekaru ve Allah. Kardeşlerim, Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmeyin. Canınızı Allah vermiştir. Ecelinizi Allah takdir etmiştir. Rabbim ne zaman emir buyurduysa, ölüm meleği o zaman gelecektir. Emaneti o zaman alacaktır. Şerefli bir şekilde bu ülkenin meydanlarını... İslam'ı, imanı, Kur'an'ı, imam hatibi bekleme vazifesine devam ediniz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, iki göz cehennemin narını görmeyecek. Aynun beket min haşyetillah. Göz ki Allah korkusundan ağlıyor. Yine bir göz var ki, öyle bir göz var ki, o göz. Aynun ba'tet tahrusu fi sevilillah. Meydanlarda sabahlara kadar Allah yolunda bekleyen gözler eğer meydanlarda İmam Hatibi, Kur'an'ı, analarımızın örtüsünü, mukaddesatı, asker kıyafeti giyen i̇bn Sebe'nin haydutlarına, yeni planlarına, tuzaklarına karşı beklerseniz Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam size büyük bir müjde veriyor. Buyuruyor ki müjdeler olsun. Meydanlarda bekleyenler, kadınlar, erkekler, Hanım kardeşlerim siz de çıkacaksınız bayram sabahlarına Efendimiz aleyhissalatü vesselam hanımlar da gelsin buyurmuştu onlar da arka yerde duruyorlardı, onlar da gelecekler, üzerlerinde kıyafetleri, örtüleri ayrı bir yerde duracaklar. Ya Rabbi iftetimizi, Kur'an'ımızı, şu başımızdaki İslam'ın izzeti olan çarşafımızı, başörtülerimizi tanklara çiğnetme Allah'ım diye yalvaracaklar. Onlar da gelecekler Fetih sureleri Hatimler Rabbimize hamd etme Şükretme Sabahlara kadar Meydanlarda bekleyin Meydanlarda Allah Azze ve Celle'ye Dua dua iltica edin Muhammed Aleyhisselatu Vesselam Müjdeler olsun o gözlere O gözlerin sahiplerine Cehennemin narını görmeyecekler Allah Teala bu ümmeti bu felaketten kurtaracaktır Sonunda İzzet Müslümanların olacak Hezimet i̇bn Sebe'nin ve adamlarının olacaktır